Bu kısım müellifin kendi Türkçesidir. 1339 tarihinde Meclis-i Mebusan'a hitaben yazdığım bir hutbenin suretidir. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ssalate kanet al mu'minine kitaben mevkuuta. Ey mücahidîn-i İslam, ey ehli hallu akit. Bu fakirin bir meselede on sözünü, birkaç nasihatını dinlemenizi rica ediyorum. Evvela, şu muzafferiyetteki harikulade nimet-i ilahiye bir şükran ister ki devam etsin, ziyade olsun. Yoksa nimet şükrü görmezse gider. Madem ki Kur'an'ı Allah'ın tenfikiyle düşmanın hücumundan kurtardınız, Kur'an'ın en sarih ve en kat'i emri olan salat gibi feraizi imtisal etmeniz lazımdır. Ta onun feyzi böyle harika suretinde üstünüzde tevali ve devam etsin. Saniyen, âlem-i İslam'ı mesrur ettiniz, muhabbet ve teveccühünü kazandınız. Lakin o teveccüh ve muhabbetin idamesi şair İslamiyeyi iltizam ile olur. Zira Müslümanlar İslamiyet hesabına sizi severler. Sâlisen bu âlemde Evliyaullah hükmünde olan gazi ve şehidalara komandanlık ettiniz. Kur'an'ın evâmiri kat'iyesine imtisal etmekle Öteki alemde de onu urani güruha refik olmaya çalışmak sizin gibi himmetlilerin şenidir. Yoksa burada komandan iken orada bir neferden istimdadı nur etmeye mustar kalacaksınız. Bu dünyayı deniyye şan ve şerefiyle öyle bir meta değil ki sizin gibi insanları isba etsin, tatmin etsin ve maksudu bizzat olsun. Rabian bu millet-i İslam'ın cemaatleri, çendan bir cemaat namazsız kalsa, fasık da olsa, yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Hatta umum Kürdistan'da, umum memurlara dair en evvel sordukları sual buymiş. Acaba namaz kılıyor mu derler. Namaz kılarsa, mutlak emniyet ederler, kılmazsa, ne kadar muktedir olsa, nazarlarında müttehemdir. Bir zaman, Beytüşşebab aşairinde isyan vardı. Ben gittim, sordum, sebep nedir? Dediler ki kaymakamımız namaz kılmıyordu, rakı içiyordu. Öyle dinsizlere nasıl itaat edeceğiz? Bu sözü söyleyenler de namazsız, hem de eşkıya idiler. Hamisen, enbiyanın ekseri şarkta ve hükemanın alevi garpta gelmesi kader-i ezeliinin bir remzidir ki şarkı ayağa kaldıracak din ve kalptir, akıl ve felsefe değil. Şarkı intibaha getirdiniz, fıtratına muvafık bir cereyan veriniz. Yoksa sayeniz ya hebaen gider veya muvakkat sati kalır. Sadisen hasmınız ve İslamiyet düşmanı olan Frankler dindeki lakaytlığınızdan pek fazla istifade ettiler ve ediyorlar. Hatta diyebilirim ki hasmınız kadar İslam'a zarar veren dinde ihmalinizden istifade eden insanlardır. Maslahatı İslamiye ve Selameti millet namına bu ihmali amale tebdil etmeniz gerektir. Görülmüyor mu ki İddiaçılar o kadar harika azmü sebat ve fedakarlıklarıyla hatta İslam'ın şu intibahına da bir sebep oldukları halde bir derece dinde laubalilik tavrını gösterdikleri için dahildeki milletten nefret ve tezzif gördüler. Harişteki İslamlar dindeki ihmallerini görmedikleri için hürmeti verdiler. Sabian alemi küfür bütün vesayetiyle, medeniyetiyle, felsefesiyle, fünunuyla, misyonerleriyle Âlemi İslam'a hücum ve maddeten uzun zamandan beri galibe ettiği halde âlemi İslam'a dinen galibe edemedi ve dahili bütün firakı dâliye-i de birer kemmiyeyi kalile-i suretinde mahkum kaldığı ve İslamiyet metanetini ve salâbetini sünnet ve cemaatle muhafaza eylediği bir zamanda lavbaliyane Avrupa medeniyeti habise kısmından süzülen bir cereyan-ı Sinesinde yer tutamaz. Demek alemi İslam içinde mühim ve inkılabvari bir iş görmek, İslamiyet'in saatirine inkiyat ile olabilir, başka olamaz. Hem olmamış, olmuş ise de çabuk ölüp sönmüş. Sâminen, zafı dine sebep olan Avrupa medeniyeti sefihanesi yırtılma yüz tuttuğu bir zamanda ve medeniyeti Kur'an'ın zuhura yakın geldiği bir anda. La kaydane ve ihmal ihmalkerane müsbet bir iş görülmez. tahrip kerane iş ise bu kadar rahnelere maruz kalan İslam zaten muhtaç değildir. Taşan, sizin bu İstiklal Harbindeki muzafferiyetinizi ve ali hizmetinizi takdir eden ve sizi canu dilden seven cumhur-u mü'minindir. Ve bilhassa tabakayı avamdır ki sağlam Müslümanlardır. Sizi ciddi sever ve sizi tutar ve size minnettardır ve fedakarlığınızı takdir ederler ve intibaha gelmiş en cesim ve müthiş bir kuvveti size takdim ederler. Siz dahi evamiri Kur'aniyeyi imtisal ile onlara ittisal ve istinat etmeniz maslahat İslam namına zaruridir. Yoksa İslamiyetten tecerrüt eden Bethpath milliyetsiz Avrupa meftunu Frank mukallitleri avam müslimine tercih etmek Maslahat İslam'a münapi olduğundan, Alem İslam nazarını başka tarafa çevirecek ve başkasından isimdad edecek. Aşiren, bir yolda dokuz ihtimali helaket tek bir ihtimali necat varsa, hayatından vazgeçmiş mecnun bir cesur lazım ki o yola sülûk etsin. Şimdi 24 saatten bir saati işgal eden farz namaz gibi zaruriatı ı diniyede yüzde 99 ihtimali necat var. Yalnız gaflet ve tembellik haysiyetiyle, bir ihtimal zararı dünyevi olabilir. Halbuki feraizin terkinde 99 ihtimali zarar var. Yalnız gaflet ve dalalete istinat tek bir ihtimali necat olabilir. Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve feraizin terkine ne bahane bulunabilir? Hamiyet nasıl müsaade eder? Bahusus bu guruh-u ve bu yüksek meclisin ef'ali taklit edilir kusurlarını millet ya taklit veya tenkid edecek ikisi de zarardır demek onlarda hukukunla hukuku ibadı da tazammun ediyor Sırlı tevatür ve icmaı tazammun eden hadsiz ihbaratı ve delaili dinlemeyen ve sapsataı nefis ve vesveseyi şeytandan gelen bir vehmi kabul eden adamlarla hakiki ve ciddi iş görülmez şu inkılaba azimin temel taşları sağlam gerek şu meclise aliinin şahsiyet maneviyesi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 İhtiyacatı ruhiyesini unutmayan bu milletin hacatı diniyesini meclis tatmin etmezse, bir mecburiyete manay hilafeti tamamen kabul ettiğiniz isme ve lafza verecek. O manayı idame etmek için kuvveti dahi verecek. Halbuki meclis elinde bulunmayan ve meclis tarikıyla olmayan böyle bir kuvvet inşikaka asaya sebebiyet verecektir. İnşikaka asa ise و اعتصموا بحبل الله جميعا آيةنا Zaman, cemaat zamanıdır cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi daha metindir ve tenfizi ahkamı ı şer'iyeye daha ziyade muktedirdir halife-i şahsi ancak ona istinad ile vezaifi i deruhte edebilir cemaatin ruhu olan şahs-ı manevi eğer müstakim olsa ziyade parlak ve kamil olur eğer fena olsa pek çok fena olur ferdin iyiliği de fenalığı da mahduttur Cemaatin ise gayrimahduttur. Harice karşı kazandığınız iyiliği dahildeki fenalıkla bozmayınız. Bilirsiniz ki ebedi düşmanlarınız ve zıtlarınız ve hasımlarınız İslam'ın şairini tahrip ediyorlar. Öyle ise zaruri vazifeniz şairi ihya ve muhafaza etmektir. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardımdır. Şairde tehavün zafı milliyeti gösterir. Zaf ise